Hac bahsinde geçen fıkhi tabiriyle ihsarın bulunmaması lazımdır. Hacca maniin bulunmaması lazımdır. Binan Ali çok meselelere göre kadın mali imkan olmasa bile hac farzdır. Kaldı ki zaten o mükellefiyet devresine girmiştir. Mükellefiyet devresine girdiği için mali imkan olmasa bile hacca gittiği zaman kendisinden hac sakıt olur. Daha başka zaman mali imkanlara sahip olduğu zaman hacca gitmesi farz olmaz. Burada bana öyle geliyor ki bu hemcilerimizin hafızaları bulandırıyorlar dediği kimseler bir mesele ile iltibat yapıyorlar bunu. O mesele de şudur, bir çocuk daha rüşt ermeden hacca gitse, rüşt erdikten sonra mali imkana sahipse yeniden bir daha gitmesi lazımdır. O, o meseleye aittir. Ama bir kadın mükellefiyet çağına gelmiş, 14-15 yaşı veya daha fazla yaşa gelmiş, namaz, oruç vesaire gibi şeyleri, farizeleri, ötesine terettüp eden şeyleri eda ediyorsa, her nasılsa kendisine düşen bir imkanla hac farizesini de eda etmişse, haç kendisinden sakit olur, bir daha gitmedi de gerekmez. Almanya'da çalışan bir insan, haç parası var fakat evi yok, hangisini tercih edebilir? Bizim mezhepte hava içi asliyeden sonra, Hacca gidip gelecek ve döneceği ana kadar da, çoluk çocuğunun iaşesini temin ettikten sonra hacca gitmesi farzdır. Yoksa gitmese mesul olmaz. Bir evde bunun içinde sayılabilir. Fakat maliki mezhebine göre ne ev şartı vardır, ne de bir mameleke malik olma, nisaba malik olma şartı vardır. Mümkünse haç farizesini, eda imkanını elde ettiğine inanan kimse gitsin, haç farizesini eda etsin, ve kimse hac farizesinin karşısına da çıkmasın, namaz gibi bir farzdır bu. Ama civan mert ise, nafile haçlarında, ümrelerinde, orada yapacağın hayra bedel, burada talebiye burs ver deme şeklinde bir tavsiyede bulunmak, İslam'ın verdiği, kazandırdığı, geliştirdiği mantığın ve İslam anlayışının ifadesidir. ''Evlenecek çocukları olanın çocuklarını evlendirmeden önce hacca gitmesi caiz değildir.'' diyenlere ne dersiniz? Çocukları evlendirmek için hac tehir edilmez. Hac fevren diyenler de vardır. Hac farz olur olmaz hemen gitmeli diyen de vardır. Vaka mezhebimizde ömridir. Hac insan ne zaman bu farzı eda ederse eda etmiş olur. Fakat burada hassas bir nokta var hususidir. Çocuklara Allah muhafaza buyursun, bir insanın günaha girme ihtimali var ise, evlendirmekle günahlarına karşı onların tahşidat yapma imkanı var ise, bu insanın hacca gitmeden evvel çocuklarını günahtan kurtarması daha sevaplı, daha faziletlidir. Evvela tahliye, ondan sonra tahliye. Evvela menahiden, masiden iştinap ve tevekkî, ondan sonra memur olduğumuz şeyleri yapmak. Ama hususidir yani, her çocuk böyle olmaz çünkü. İkincisi hocam, hacca giderken sınır kapılarında pasaport işlerini para almadan yapmıyorlar. Acaba burada verilen parada rüşvet yerine geçer mi? Ben bu hususta İslam'ın bir kaidesini arz etmiştim esasen. Hacca gidecek bir Müslüman, hacca gidip vazifesini yapacak. Bir insanın hacca gitmesini hiç kimse mani olamaz. El verir ki mesela bir kadın yanında mahremi olmadan gidiyordu ona engel olunmuş olsun. Keza devlet bir hastalıktan dolayı katiyen bir hastalık var yasak ediyor, gidilmesin diyor. Aynen bunun gibi ticaret yapıyor, esas hacca değil de ticarete gidiyor. Orada olan şeyleri buraya getiriyor, burada olan şeyler oraya götürüyor, emsal adidesini gördük bunların. Mesela bal pahalı orada, 300 lira. Buradan bal götürüyor, burada olmayan bir şey saatleri filan, seiko alıp getirip burada satıyor piyasada. Bu insan arabalar geçerken tabi rüşvet veriyor kapıcılara, tabi bu haram irtikâb ediyor. Çünkü bu, bir vazife hakkı olan, bir vazife yapmaya giderken engel olunmuyor. Belki esasen yapmaması gereken şeyleri yaparken, belki bu meselenin de münakaşası yapılır, devletimizin mali durumu, iktisadi durumunu sarsabilecek bir yola saptığından dolayı engel olunuyor ona. Ve o bu engeli ancak rüşvet vermekle aşıyor, Allah indinden muhafaza edilir. Bu mevzuda tabii belki tam açık, sarih bir vizuk getiremeyiz bu meseleyi ama şu prensibi hatırımıza iyi yerleştirelim. Dinen hakkımız olan bir meseleyi başkasının elinden ancak rüşvetle alabiliyorsak alacağız, mahsuru yok. Dinen hakkımız olan bir meseleyi ancak rüşvetle başkasının elinden alabiliyorsak alacağız. O zaman şu çıkıyor... Dinen hakkımız olmayan bir şeye veremeyiz. Ve şu çıkıyor, aynı zamanda rüşvet yoluna sapmadan başka şekilde almak mümkünse o yolla alacağız. Bu iki zarureti aşamayınca dinen hakkımız olan şeyi rüşvet vermek suretiyle tahsil etmede Allahu Alem bir beis yoktur. Hacca gidenlerin kurbanı orada kesmeleri gerektiğine dair İslam'ın kesin bir hükmü var mıdır? Şayet varsa Orada kesilmesinin hikmetleri nelerdir? Israf oluyor diyorlar, nasıl cevap verebiliriz? Haç, orada bir kısım yerleri ziyaret etmek, belli zamanlarda bir kısım mekanlarda bulunmak, belli işleri yapmak demektir. Tarif ederken hususi zamanda oraya gitmek, hususi bir kısım mekanları ziyaret etmek Derler, tarif ederler. Bir hususiyeti vardır haccın. Mesela herhangi bir tepenin başına çıksan, sekiz gün orada vakfe yapsan vakfe sayılmaz. Arafat'ta vakfe yapacaksın. Çok uzun boylu durmaya da lüzum yok yani. Şer'i saatle bir an dursan ellerini kaldırsan vakfe tamamdır. Sonra dönüp gelebilirsin. Mesela gece Müzdelife'de kalacaksın. Vacip mezhebimize göre orada da vakfe yapacaksın. Binaenaleyh başka bir yerde, başka bir yüksek tepede yapsan, daha mükemmel bir yerde, bağlık, bahistanlık bir yerde yapsan olmaz. Allah Celle Celaluhu nasıl ibadetleri kendi tayin eder, ibadetlere mekanı da Allah Celle Celaluhu kendisi tayin eder. Buraya akıl yetmez, bu bir sırrı tekliftir, bir imtihandır bu. Allah bununla imtihan eder ama o yerlere giden kimselerin orada o yerlere gitmelerinden ötürü günahlarını alıyorsa... O yerlerin ilahi alemle münasebeti itibariyle manyetik bir hüviyetleri varsa, içine girenin hüviyeti değişiyorsa, iç aleminde inkılaplar oluyorsa, ki bazıları bunu müşahede ediyor, içini müşahede ile bunu duyuyor ve görüyor tabi. Ama bunlar objektif olarak aleme delil olmaz. Var ise şayet bu işin oralarda olması lazımdır. Kabe'ye Allah'ın öyle rahmet nazarı vardır ki, sen Kabe'de hiç tavaf etmesen, yanında oturuversen yine Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etmiş olursun. Öyle istiyor. Hayatında bir kere gideceksin. Arafat'ta öyle rahmet ilahi vardır ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmetinin günahlarının çok azı müstesna, bütününün orada döküldüğü beşaretini vermiştir. Müzdelife'de öyle gizli bir sır vardır ki i̇bn Abbas'ın eğer söylediğine katiyen itimat edilecek olursa ki sahabi nasıl itimat etmeyelim ben şahsen çok itimat ediyorum. Arafat'ta dökülmeyen bir kısım hukuk ibadın dahi Müzdelife'de döküldüğünü ifade eder. Resul-i Ekrem'in tebessümünün manası buydu der. Oralar öyle yerlerdir ki oralara giden kimse kurbu ilahiyeye masariyet kazanır. Allah'a yaklaşmış olur. O mekanlar tahsis edilmiş. Allah oralara iltifat buyuruyor. Aynen bunun gibi kurbanın kesilmesi de harem sınırları içinde olacaktır. Yalnız bu meseleyi millet yanlış anlıyor. Bir sui tefahüm var bu meselede, orada olup bitenleri yanlış görme var, suizan var, bir de meseleyi yanlış anlama var. Hac yapmak için mutlaka kurban kesmek şart değildir. İnsan kıran haccı, temettü haccı yaparsa, Fars haccına bir de nafile zamm ötürü şükren lillah Allah'a bir kurban keser. Ama bir insan ifrat haccı yaparsa kurban kesmez. Şafii mezhebine göre de ifrat haccı temettüden ve kırandan daha faziletlidir. İfrat haccı demek sadece hacca niyet etmek demektir. Ve orada kaldığı müddetçe ihramdan çıkmamak demektir tıpkı kıran gibi. Ama bu insan kurban kesmez. Binanaleyh kurbanı orada kesmek istemeyenler ifrat hacına niyet etsin, gitsinler kurban kesmesinler. Gelsinler kurbana verecekler, o hayrı memleketlerinde, burada bir hayra beri versinler. Buna kimse bir şey diyemez. Bu kitabın özünde ifade edilen şeydir. Ama ben bunu yapmıyorum. E yap efendim işte yolu var bu işin yolu bu. Kurban kesmemek için yolu bu. Ben bunu yapmıyorum. Temettü yapacağım, kıran yapacağım. Kurbanı da burada keseceğim. Bu şerahata muhalif düşmektir. Haçta yapılan ibadetler nasıl haçta yapılıyor? Aynı zamanda kurbanı da harem hüdutları içinde kesilecektir. Haremin sınırları vardır. Kabe-i Muazzama çok da ölçülü olmayarak sınırlarla tespit edilmiştir. Bu sınırlar esasen geçen gün bu meselenin müzakeresini kardeşlerimize yaparken arz ettim. Böyle yuvarlak daire şeklinde Kabe'nin etrafını çevrelemez bu sınırlar. Mesela bir yönüyle Mikat, Medine-i Münevvere'den bir konak uzaklaştıktan sonra bir adıyla Akık Vadisi dedikleri, diğer şer'i kitaplarda da Zülhüleyfe dedikleri yerden verir Mikat. Yani Mekke-i Mükerreme'ye 450 kilometrelik bir mesafedir bu. Bir yönüyle Hütebiye'nin hemen yanı başından başlar. Yani Cidde'den az ayrılıp Mekke'ye girerken, hemen Mikat vardır orada. Orada da 60 kilometrelik bir mesafe yapar. Bu ikisinin arasında Hz. Ayşe Mescidi vardır, Ten'im denen yerde. Bu hildedir yani, harem hüdutları dışında. Demek ki orada da harem çok daralmış oluyor, orada da 20 kilometre vardır. Beri tarafta Medine-i giderken sol tarafta Taif istikametinde kalan ciğrâne vardır. Resul ü Ekrem, Ümre-i kazasını oradan yapmıştı. Orada aşağı yukarı yüz kilometre yer aldı altında kaldığına göre aşkın veya ondan az aşağı. Bundan anlaşılıyor ki bir daire çevirmiş fakat bu daire tam bir daire değildir. Böyle uzun işte böyle kıvrımlı, girintili, çıkıntılı bir dairedir. Kurban keserken bu harem hudutları içinde kesmesi Kurbanı kesmesi vacip olduğu gibi adama vaciptir. Ya bu vacip olan kurbanın altına girmeyecektir insan, ifrat hacı yapacaktır, aynı haçtır. Veya ben temettü kıran yapacağım derse kurbanı orada kesecektir, burada kesemez. Bu münasebetle arz edeyim, bana bugün birkaç şahıs sordu, muhterem Diyanet İşleri Reisimiz, kurbanları kesmeyin, paralarını gönderin olsun. Bu çeşitli yönlerden mahsurluğu, o Diyanet İşleri Reisi olsa bile hocamız olsa bile çeşitli yönlerden mahsurlu biz kitaba tabiiz. Bir şundan dolayı mahsurlu. Kurban Bayramı'nda sadakanın verilmesi, paranın verilmesi insanın teberrüde bulunması değildir. Kur'an-ı Kerim'in nasıyla van har vardır. Hayvan boğazlayacaksın. Kan akıtacaksın. Hatta nezir ise akıttığın bu kandan sen bir parça et yemesen bile, almasan bile Hepsini dağıtsan, vazifeyi yapmış olacağın gibi, hepsini kavurma yapsan, sen yesen yine vazifeni yapmış olursun. Kan akıtacaksın. Allah'ın emri bu. Binan Ali bu da bayramın üçüncü gününe kadar devam eder, ikindiye kadar. Bu parayla o güne kadar kurban alınıp onlara kesilmezse, sen kurban kesmiş olamazsın, kurbanın kesilmesi lazım. Vacip bu. Mezhebimizde vacip. Bir, bu yönden mahzurlu. İkincisi... Kurban kesmekle mükellef olan bir insan şayet nisaba ise, kendisine kurban vacip ise bu kurbanı kesecektir. Parasını teberrü edemez bunun, sadaka olarak veremez. Bu kurbanı kesecektir. Ama muhakkak oradaki kardeşlerimize tavsiye ediyorum, orada da söyledim. Yardım etmek istiyorsak, şahsi vaciplerimizin dışında onlara yine yardım edelim. Mürüvvet olsun, insanlık olsun, civanmetlik olsun onu yapalım. Hatarlı bir şey söyleniyor. Nedense bir iş yapalım derken geliyor gidiyor şeriatın hüdutlarına tostayı veriyorlar. Şeriatın sınırlarına saygılı olmak lazım. Kurban keseriz, civanmetlik yaparız. Varsa erkekse çıkarsın ben de vereyim çeketimi o da verelim gitsin oraya Muradiye'ye. Bunu yaparız biz. Ben şahsen fedakarlık yaparım. Kilim mi toplar gönderirim oraya. Bu başka dava. Fakat milletin şahsi vaciplerini ihlal etme meselesine gelince, bu bizim evimizin işi değil, daha tasarruf edemeyiz. Bu Allah'ın tayin tespit buyurduğu sınırlardır. Ona saygılı olmak lazım. Mümin olmak demek Allah'ın hüdutlarına saygılı olmak demektir. Ama orada kurbanların israfına gelince, nirengi noktası da orası, bu meselenin münakaşasını yapanlar, Orada tenkit maksadıyla gidip bulunan az bir kısım kimselerle hiç gitmeyen kimselerdir. Kulaktan dolma bir kısım sözlerle orada kurban, kurbanlar heder oluyor, biz burada keselim diyorlar. Suudlar bu işe ihtiyaçları yok, toprak veriyorlar, üzerine gömüyorlar diyorlar. Bu mesele zannedildiği gibi böyle çok basit, orada kurbanlar gömülüyor, bu şekilde değildir. Ben burada... Benimle beraber de bulunan, kendilerine de, kendi kendilerine de giden bir kısım arkadaşlar görüyorum gözümün önünde. Arzu ederseniz işad edebilirim, onları şahit gösterebilirim. Orada toprağın altına verilen ve mezbaha kendilerine mezar olan, af buyurun, hayvanlar vardır. Develer, koyunlar, keçiler vardır. Ama kapış kapış eti alınan hayvanlar da vardır. Bizim hacılar gidiyorlar tabi. Çölde senelerce yük taşımış. Sinir sistemi kesilmiş, sinir kesilmiş, adale kesilmiş. Ağzına alsan 8 saat çiğnesen sakız çiğnemiş olursun. Bir deve alıyorlar. Onu kurban kesiyorlar. Arap ne yapsın onu? Ne eti onun sırım yapılabilir, kurutulabilir. Ne yemeğin içine koy pişirsin, pişer. Ne de ağzına korsun çiğnenir. Millet sakız çiğnemeyeniyeti olmadığı için o kabiletlerin üzerine toprak veri verir. Fakat kendim gibi kendisine inandığım, kendi kurbanım da içinde bulunan, bir kurbanın kesilmesi mevzunda iki şahidim var. Siz tanırsınız onları, pek çoğunuz tanırsınız. Aynen şöyle diyor, semiz sığırı aldık, boğazladık, daha soyulmasına mahir vermeden çölden gelen bedeviler, kimisi bacağını bacak, kolunu kol koparıverdi, aldılar hemen. Hatta biri haksızlığa uğradım, endişesiyle bıçağını onlara gösteriverdi, bana aynen anlatmıştı, benim de ödüm koptu diyor bıçaklayacaklar. Bacak için birbirlerini bıçaklayacaklar. İyi et kesersen hiç gömülmez. Kötü et zayıf arık hayvanları götürüp ağızlarsan tabi kimse yemez. Burada da yapsalar kimse yemez onu. diyorlar. Onların müdafası değil. Dinin müdafası. Orada kesilecek bu iş. Kesmemenin yolu da var onu da arz ettim. Bir de bununla alakalı, orada efendim bir soğuk hava deposu yapsın, bunları alsınlar, sonra peyder peysa yerlere göndersinler. Bu senede bir kere oluyor, bir gün, tülüyor ve dağılıyor. Senede bir gün yapılan böyle bir icraat için orada bir milyon hayvanı içine alacak, istihap edecek bir soğuk hava deposu yapmak, iktisadi hiçbir anlayışla, bizde yeni teessüs eden fizibilite anlayışıyla telif ve tevfik etme imkan yoktur bunun. Bir gün bir milyon sığır girecek oraya, ertesi gün çıkacak, o müessese on bir ay otuz dokuz gün boş kalacak, yirmi dokuz gün boş kalacak. İktisat anlayışıyla telif edilemez bu, bu mesele. Rabien bir husus var. Onlar belki orada o kurbanları tutar, işte Afgan'ı bilmem nereli aynı günde onlara gönderebilirler, arık dahi olsa. Fakat orada hac menasiki dediğimiz... Namazın rükünleri gibi orada çeşitli yerlerde yapılan çeşitli mıntıkalarda yapılan vazifeler vardır. Bu hac menas içine müdahalede onlar serbest değildir. Bakın size bir hadise anlatayım. Alemi İslam, Mekke'yi mükerreme, harem-i şerif içinde olup biten her şeye çok ciddi müdahale eder. Hacerül Esadin yanı başında hemen, Hacerül Esad'i geçer geçmez sağ tarafınızda makam İbrahim vardır. Kabe'nin etrafında dönerken tavafı Beytullah'la işte bu makam İbrahim arasından yaparsınız. Şimdi şu anda benzetmek olmasın makam İbrahim dediğimiz yer benim üzerinde oturduğum kürsiden daha küçük bir billor altında Cenab-ı İbrahim'in ayağını bastığı mübarek taş içinde o vaziyette durmaktadır. Ama daha evvel bu koskoca bir binaydı. İçindeki taş da o binanın bir köşesinde bulunuyordu. Binanın nalih hacer esad köşesiyle o binanın arası o kadar daralmıştı ki, iki kişi yan yana zor geçerdi orada. Bir milyon insan burada tazlikle birbirini zorlarken, her tavafta belki yirmi tane adam ayaklar altına gelir, ezilir, başı parçalanır ve ölürdü orada. Dalga arkadan geldiği için kimse kimseye hakim olamaz. Bazen yarım saat ayakların yerden yüzülürsen üzülür, sen şunun bunun göğsünde sırtında tavaf edersin, elinde değildir bu senin. Dalga öl, o kadar tazik, o kadar izdam o kadardır. Binan Ali orada bir insanın durum beni çiğnemeyin, basmayın falan demesine imkan yok. Tavaf biter, halk kenara çekilir, ondan sonra onları toplar, tabutakor götürür gömerler. Yapılacak şey budur. Orada bu işle vazifeli kimseler bu mesele üzerinde durdu düşündüler. Biz müdahale edip şeklini değiştirelim bunun. Nasıl değiştirelim? Makam İbrahim Azkeri alalım. Makam İbrahim içinde Hazreti İbrahim'in Ayağını koyduğu taş, aleyhissalatü vesselam ifade buyuruyor, bu aradan olacak bu. Taş binanın şu köşesinde bulunuyor. Halbuki buraya kadar yıkılsa bu bina hiçbir mahsur olmayacak, taş olduğu yerde kalacak. Millet de rahatlıkla yirmi kişi yan yana bu aradan geçecek ve izahım olmayacak. Bunlar bu binayı yıkıp sadece taşın çevresine arz ettiğim gibi, billordan o kafesi yaparken bütün alemi İslam'dan protesto sesleri yükseldi. Hindistan tahrip ediyorsunuz diye bağırdı, Pakistan tahrip ediyorsunuz diye bağırdı, Afganlılar zulm ediyorsunuz, kabeyi değiştiriyorsunuz diye bağırdılar. Ali onlar bugün orada bekçilik yapsalar bile, bizim hepimizin hakkı olduğundan, kabe'nin bir duvarından bir taş çıkartarlar ben de bağıracağım. Çünkü bizim için bir rükündür o. Ta devri Adem'den bu yana değişmeyen bir rükündür. Hepimizin hakkı vardır onda. Her şeyine her halükardan müdahale ederiz. İşte kurban meselesi de böyle bir meseledir. Onlar kendi kendilerine bu mevzuda bir tasarruf yapsalar, bütün alem İslam gazeteleri aleyhlerinde yazı yazacaktır bunu. Tenkit edeceklerdir. Bütün bunları nazar itibarı alarak, hiç yoktan, orada kurban kesenlere ayrı hücum etmek, bu işi orada ihmal ediyor gibi görünen kimselere ayrı hücum etmek, binlerce, milyonlarca cemaatin gıybetini etmek, hakkında suyu zannetmek, tecviz edilecek bir husus değildir. Cenab-ı Hak dilimizi muhafaza buyursun. Günahtan bizleri korusun. Başınıza arttım, bu kadarlıkla ittifa edelim. Lillahi Teala'l-Fatiha.